ee, daha önceki kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ee, bir önceki programda Esad Efendi Hazretlerinin dünya ile ilgili görüşlerinden bahsediyordunuz. Her evet. şey fani, Allah Teala işte baki, her şey yok olucu, sadece Cenab-ı Hak'ın baki ve devamlıdır. Ayetine e, vurgu yaparak Esad Efendi Hazretleri e, dünya ve ahiret dengesi ile alakalı neler söylüyor? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Efendim tabi bu Bu dünyayı bir kere ayrılık olarak görüyor Yani ayrılık Tabi ayrılık ağlamayı gerektirir Euzubillahimineşşeytan Bismillahirrahmanirrahim diyelim Şii ve igiryanı talim eyleyen Şeydaların Haşredek memnunudur Bu bir kararı iftirak Diyor ki bu ayrılıktan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 ...şikayet etmek... ...ayrılıklar... ...bunun farkında değil insanlar. Evet. İşte... ...aşk ateşi ve ayrılık çilesi... ...onları bezdirmez. Her yani isim. gerçekten aşıksanız... gerçekten ...ayrılığın farkında iseniz... ...ve... ...ayrılığı hissediyorsanız... ...ağlarsınız... ...size huzur verir... ...onun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 Bizim kitaplarımız da soğuk kitaplarında pardon özür dilerim hadis. Hadis olarak okudum ben bunu. Evet. Ve sahih müslümde okuduğumu hatırlıyorum. Bu okuduğu söyleyeceğim hadis mealini söyleyeceğim. Bir kul vardı diyor. Çok günah işlemişti. Bir tane bile sevabı yoktu diyor. Hiç sevabı yok. Allah. Tamamen günah. Ölmeden önce elini açtı. Ya Rabbi senden bir isteğim var dedi. Lütfen bu duamı kabul et. Ben öldüğüm zaman vücudum yaksınlar. Kül haline getirsinler. Rüzgara versinler, yele versinler. Darmadağını dünyanın her bir tarafına dağlayayım gideyim. Yeter ki senin huzuruna çıkmayayım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 Allah dedi ki gerçekten utanıyor musun? Evet utanıyorum. Benden utanıyorsan... ...beni takdir edebiliyorsun. Ve mâ kaderullâhe hakka Günah da işlesen. Yani utanmış adam. İşleyip de utanmayanlar var ya. Evet. El hayâ'u minel iman Bu utanmak iman alametidir. Günahlarını bağışladım...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 hep hepsi ortadan kalkacak Hiçbir şey kalmayacak Her şey günlük gün İslamlık olacak Çok güzel olacak Ama ortada Allah yok Ne zaman gelecek Allah yanımıza Allah'a kaybettik biz Allahsız bir İslam yaşıyoruz Ömer Lütfü Meden'in Yazdığı kitapta anlattığı gibi Yok Tüketmişiz Allah'ımızı tüketmişiz Hayatımızda Hiç tesir yok Allah'ın bize İnanç yok yani Esat Efendi Hazretleri ne dönersek hocam kıymetli hocam. Evet. O, e, dünya hayatının e, geçici olduğunu e, vurgu yapıyor. Dolayısıyla e, değer verilmeye önem verilmeye e, bu nedenle e, çok fazla layık olmadığını ifade ediyor Esat Efendi Hazretleri. Evet. Yani bu ahiretle dünyayı mukayese edince... ...dünya değersiz ama... E, ...hakikatte ahireti kazanmak için de bu dünyanın... Tabii. ...ciddi manada bir değeri var yani. Evet. Evet. Ahiretten dolayı. Ahiretten dolayı. Ahiret referans alırsanız hayatınız değer kazanıyor. Yoksa hayat değersiz olunca... ...intihara kalkışıyoruz değil mi? Evet. Ya. Hayatı değerlendirmek lazım. Ama... ...diğerini ölümle kazanacak. Efendim burada... Esra Hazretleri bir mektubunda dünyayı Harut ve Marut'a benzetiyor. Evet. Hocam. Ve aldatıcı ve iğreti cazibesinden Allah'a sığınıyor. Biliyorsunuz Harut ve Marut gökte iki melekti. Yeryüzüne indi, günah işlediler. Onları bile kandırdı. Yani Harut ve Marut'un dünyası bu dünya. Onu bile kandıran ki melekler Allah'la konuşuyor.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 Dünya bir gölge dünya hemen bir gölgeliktir. Her dünya bir gölge. Dünya dalmak demek, gölgeye dalmak demek. Gölge. Yani peşinden ne kadar koşarsak yetişemeyeceğiz. Yani. E, onun için gölgeyi kaybetmek gerek. Gölgem kayboldu, gölge, gölgem kayboldu diyor değil mi? Gölgen, gölgesinin kaybolduğunu söylüyor. Dünyayı kaybettim diyor. Dünyayı kaybeden ahireti bulur. Evet.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 Apartman aldık, e, araba aldık, söyledim, villa aldık, e, daire aldık, arsa aldık, bahçe aldık, bah bahçe bostan aldık, her şeyi aldık. Öldüğümüz zaman mezara hiçbirisi girmiyor. Bir mektubunda esadil ı varsa böyle bir şeyimiz ahirete götürelim diyor. Efendim nasıl götürelim? Bir hayır işine, bir camiye, bir Kur'an kursuna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 Aldanma şu tahta, sonraki cahı unutma. Ey gafil, uyan, rühlet-i nagahı unutma. Yol korkuludur, korkusu çok rahı. Unutma. Yani dünyaya misafir gelenin rahatı yoktur. Endişe rahı, hatarı haşyeti çoktur. Herçen çen ki esad bu gibi korkusu yoktur. Bu bağı cihan içine heva yolları çoktur. Şemsi yürüsen hakka giden rahı unutma. Sonuç itibariyle Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Rabbena, atina, fid dünya, haseneten ve fil ahireti haseneten ayetinde görüldüğü gibi ve kinazabenler Esat Efendi de dünyada iyiliği istemektedir. Yani ahiret iyiliği var, dünyada da iyilik istemek. Fi dünya haseneyi de istemek lazım. Bu açıdan onun dünyaya bakışı olumludur. Negatif dünya görüşü yoktur. Fi dünya haseneten var ve ayettir.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 Asıl itibariyle kötü değildir. Eğer eşya Allah'a ulaşma yolunda engel ise o zaman kötüdür. Eşyanın bizzat kendisi kötü değil. Dikkat edin. Kullanıldığı yere göre izafi olarak iyi veya kötü diyoruz. Ya. Yani masiva anlamında kullanılıyorsa yani Allah'ı unutturuyorsa evet. o zaman e, kötü olmuş oluyor. Aksi takdirde her şey iyi anlamında. Mesut Efendi Hazretleri burada kullanıyor değil mi hocam? Evet.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 herke ahireti arzulamaya yönelen bir yapı var. Yani velel ahiretu ula çok önemli bu. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Burada anlatırken Esad-ı bir yerde geçiyordu. Hatırımda kaldığına göre konuşuyorum. Dünya da hayırlı ahiret de hayırlı ama ahiret daha hayırlı. Evet. Akıllı olan en hayırlıya çalışır. Ve az hayırlı olanı Çok hayırlı olana feda eder Hazreti Ebu Bekir gibi Malının tamamını vermeli Aşıkın hali budur Yani ehemmi mühimme tercih etmek diye. Yani ya, Önemli ya. olanı Daha az önemli olanı tercih etmek Şiirlerinde de esad Eylülü Hazretleri Zülmeti kabirden Asude diliz pürnuruz Lütfü Mevla'ya Teşekkür ederiz mesruruz Sayye-i Hazreti Nakşi'de mübeşşer oldum. Salih tarihim için söylediler, mağfuruz. Şeyh Osman Efendi için bir rifat tarihi yazmış. Kabrin karanlığından dolayı gönlümüz sıkıntı değil, rahat içinde. Çünkü bizim kabirimiz nur dolu, nur. Karanlık olursa üzülürüz. Kişi ışığını buradan götürür. Kabirde ışık yok. Teheccüd namazına kalkarsan...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 Derviş de değilim ama uyuyamadım sıcaktan. Camiye baktım açık. Abdesimi aldım, içeri yavaşça girdim. Artı tarafta 15 voltluk bir lamba yanıyor. Önde de Mehmet Emin Aksaveramca. 104 yaşında öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İmam Efendi Nahsişe'lerden İmam Efendinin Ankara Halifesiydi. 12 yıl savaşmış. Akabe'de, Yemen'de, Kalada ve İstiklal Savaşı'nda. Ayakkabı derisini yiyenlerden açlıktan dolayı. Allah ım. ya kendisi işte çok mübarek bir zattı Güdülün Akçağese köyündendi mübarek. Bir de baktım diyor Mehmet Emin Aksiyer amca işte yavaşça girdim derin bir murakabe halindeydi diyor ama başının üzerine yeşil içinde beyaz beyaz böyle yıldız yıldız parlayan bir şeyler var. Böyle protoplazmik bulutsu, bulutsu bir bir şeyi. Omuzlarını kaplamış, kalbinin ve göğsünün üst tarafını ve kafasını kaplamış. Yeşil. O beyaz beyaz böyle yıldız yıldız bir şeyler parlıyor içinde. O yeşil bulutların bulutun içinde. Sun Medena Fetedelle Della kelimesi orada peygamberin mirajında anlatılıyor. Bulut bulutun bir daha ağması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 O sırada nasıl olduysa bir tırt yani bir tahtayı gıcırdattım diyor. Arkaya dönmeden Vazis Efendi hoş geldin dedi. Beni görmedi evet, halde. Görmedi. Ondan sonra arkaya döndü gel yanıma dedi aman efendim diyor koştum yanına ama o yeşil ışık vücuduna girdi kayboldu. Efendim bu yeşil ışık ne dedim.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 Sırat Köprüsü'nden de geçeceğiz. Sırat Köprüsü'nde de... ...Nuruhum yes'a beyni eydihim ve imanihim. Onların nurları sağlarından ve önlerinden onlara yol gösterir. O ışıkla giderler diyor ahirette. Ayet bu da. Haksever, Mehmet Temin, Haksever amcanın tam anlattığı gibi. Derüşlik bu. Evet. Derüş kardeşler zikir çekerken... ...o Muhammed bin Hani Hazretleri'nin Adap kitabını anlattığı gibi... ...zikiri çekerken gece...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 Şah-ı Nakşibend Hazretleri zikir telkini yaparken Muhammed Paris Hazretlerine üzerine gelen gaybet haline tabi ol esas olan odur beni bırak evladım diyor. Bu anlattığımızı anlatıyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri hoca Muhammed Paris Hazretlerine. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana ötem hocağız. Evet. Zikirin, yani derviş zikirin hakkını ver. Dervişsin, derişim. Hakkını ver yavrucuğum. Hakkını verdiğin zaman gündüz yaptığın işler de yamuk yumuk olmaz. Veremediğimiz için işlerimiz hep yamuk yumuk. Ölümüne zikir çekmek lazım. Allah demek, yani Allah'a kavuştum demek. Allah, kavuştum. Allah'a kavuşmak nedir? Ölmek demektir. Öldüm, bittim. Bu dünyayı terk ettim. Allah, Allah.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 Oraya özlüyorum. Oraya özlüyorum. Allah bu özlemden ayırmasın. Amin. Kıymetli hocam, bu kalvetin de anlattığı, bu menakıpta da geçen bir hadise var. Yükselmek için çok emek vermek gerek. Bununla alakalı bir hadise anlatılıyor. Bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Yükselmek için çok emek vermek gerek.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 ...keyfine tapıyor herkes. Hepimiz keyfimize tapıyoruz. O zaman ahirette yorulacağız demektir. Evet. Yorulmaya hazırlanalım. Yorul, yorulmaya hazırlanalım. Çünkü buraya hep istirahate kazıyoruz. Bir de yorul. Akşam hizmetten dolayı eve gelince... ...şöyle bir... Huh! ...diye demeli. diyebilir yani. Yorulmuş, yorulmuş. Huh! Hatta bu bile denmeyecek de... ...ama...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 Kargayla Şahin. Onunla beraber işte Kargayla Şahin'in kavgasını seyretmeye başladılar. Kuşlar birbirlerine üstten saldırabilmek için güçlü kanat çırpışlarıyla diğerinin üzerine çıkmaya çabalıyordu. Bazen Karga üste çıkıyor, bazen Şahin üste çıkıyordu. şey Efendi, bakınız dedi, bu kuşların her ikisi de, ...daha yükseğe çıkmak için... ...niye? Güçlü olmak için. Üstte olan güçlü olur. Onun için hep yukarı çıkmaya çalışıyor. Yukarıdan saldırmak daha kolay. Evet. Yukarıdaki daha güçlü olur. Aşağıdaki pasiftir. Üstteki aktiftir. Bakın dedi. Ne kadar gayret ediyorlar yukarı çıkmaya... ...çalışmak için ne kadar çabalıyorlar. Bu kuşlar... ...aynı hizada olsa... ...ya da aşağı doğru... ...bir...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 çile çekenler taşıyanlar sıkıntı sıkıntıyı sırtlarında taşıyanlar bunlara müjde ver diyor Allah evet. müjde ver bebeş gibi sabiin çile çekenlere müjde ver evet hocam ve insanı büyüten insanı kuvvetlendiren insanı Allah katında derecesini artıran hep bu yorgunluklardır vücudumuz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 İsmet Özel'in dediği gibi taşları yemek yasaklıyor. Evet. Taşlar yenmesi yasak olsa da yenmez, yasak olmasa da yenmez. Niye evet. taşları yemek yasaklıyor İsmet Özel biliyor musunuz? Bizim bu yaptığımız hizmetler yorulsan da yorulmasan da Allah emretse de yorulacağız, emretmese de yorulacağız. Evet. Ya zaten yapacağımız vazife bunun için geldik biz. Vazifemizi bilsek de bilmesek de Allah emretmemiş olsa bile vazife ne? O vazifeyi yapacaksın. Evet. İlla mutlaka birilerinin emir vermesi gerekmez. El arabası gibi olmamak lazım. Evet. Nerede görüyorsun bir eksiklik noksanlık hemen düzeltmen lazım. Birileri emir verecek böyle bir şey yok. Her zaman emre hazır. O kadar. Evet, evet hocam. Ee, bazen e, maneviyatta da küçük şeylerin büyük şeylere perde olduğunu e, görüyoruz yani. Evet, bazen insanlar teferruatlarda e, boğuluyorlar. Bu da hedeften uzaklaştı, uzaklaştırıyor tabii bu. Bununla alakalı da bu Kalvet'inde nakletmiş olduğu Esad Efendi Hazretlerinin bir menkıbesi var küçük şeylerin büyük şeylere perde olmasıyla alakalı. Evet. Bundan bahsedebilir misiniz yani? Küçük şeylerin evet. neden büyük şeylere perdedir ya? Yani? Bu için bu gerçekten hayatımızın küçük küçük şeyleri bizi çok oyalıyor. Yani mühimlerle uğraşırken ehemleri kaçırıyoruz. Evet. Benim çok kıymetli mesai arkadaşlarımdan bir tanesi böyle sevdiğim muhterem bir zat, değerli bir arkadaşım. yani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 Bu gibi hayır işleriyle uğraşıyor. Ama bu hayır işi değil de senin işin adam yetiştirmek. Yani mühim olan mühim. Bir insana evet. gidip bir hastaneden sıra alacaksın. Bir, bir şey mi? E, tanıdık, tanımadık hizmete de koşuyorsun güzel. Falanca bir yere gidiyorsun. Falancanın e, teyzesinin dayısının kızının damadı buradaymış. Onu ziyaret ediyorsun. Ama hizmetlerde sen hizmete geldin buraya. Evet. Sen konuşmaya, anlatmaya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 Efendim, dağ gözükmüyor. Biraz önce görüyordum. Ama şimdi göremiyorum. Sayın Karvet, niçin dağı göremiyorsunuz? Efendim, çünkü dışarıdaki incir ağacının yaprağı pencereyi kapatmış ve o incir ağacının yüzünden alem dağı göremiyorum dedim, diyor. Bunun üzerine eser derdi ki, işte marifetullah.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 Allaha Allaha ağlamayı kaybetmişiz biz. Bir sermayeyi kaybettiğimiz zaman, iflas ettiğimiz zaman bütün dünya siyah oluyor. Ama sen Allah'ı kaybettin, sen namazı kaybettin, sen teheccüdü, tesbihi, hayratı, hasanatı kaybettin, kulluğunu kaybettin, birincili kaybettin, ikincil seni oyalıyor, ikinci şeyler.